Bugün Kur'an tefsiri programımızda devletin malıyla alakalı bir yanlışlık yapıldığında bunun dönüşünün kesinlikle olamayacağı falan bugünkü programda izlendi. Yani böyle bir hata yapıldığında telafi etme imkanı hiç yok mudur? Yani bunun dönüşü hiç yok mudur? Bir şekilde hani telafi edilse tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır falan dedi hoca. Evet. Onun dönüşü yok mu acaba? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani bunun bir tebesi yok mu? Hani o zarar e, şey yapılsa. Evet anlaşıldı efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. ben doğrusu... can bir memur düşünelim. Evet. E, bu devlet işlerinde e, bir yanlışlık yapsa evet. ve birilerinin hakkına girse Birileri demeyelim de kamu hakkı yani tüm ülkenin hakkına girmiş olsa bunu Anladım. nasıl ödeyebilir? Anladım. Kamu hakkı kutsaldır. Yani ümmete, bütün topluma ait olan bir malın yine onlar adına selahiyetli olan şahıslar tarafından harcanması gerekir. Biri yetkililerin izini olmaksızın onu zimmetine geçirdiyse suç işlemiştir. Onu en kısa zamanda telafi edecek, yetkili amirlere bilgi verecek, onu geri verecek yani ancak belgeli esaslı bir şekilde onu geri verecek, iade edecek bir daha yapmamak üzere Rabbul Alemin'e tövbe istiğfar edecek inşallah hmm. Rabbul Alemin tövbesini bağışlar evet yani bunu ödemek mümkün evet. ama yetkili merciye gidecek yetkili Nediniz? dediğim mesela şöyle mesela e, diyelim ki e, bu o, kamu, alı, kamu o, adına e, malları tahsil eden Bildiğim kadarıyla, kesin bilmiyorum maliyede bölümler var dediğim kadarıyla. O maliyenin ilgili bölümüne gider, onu geri verebilir. Her kurumda da tahmin ettiğim kadarıyla, kesin bilmiyorum, ilgili bilimler vardır. Yani işte yanlışlık oldu şeklinde, işte yanlışlıkla zuhulen tarafıma bu mal intikal etti. Bunu geri vermek istiyorum, ödemek istiyorum şeklinde bildiğim kadarıyla bölümler var, onu telafi etmek lazım. evet.